Dünya sevgisi insanın dünyada bulunmasının sebebi. Dünya din yolunun konaklarından bir konak, yolcuları Allahü Teala'ya götüren bir yol, misafirlerin azıklarını alabilmesi için açıkta kurulmuş süslü bir pazardır. Dünya ve ahiret bir kimsenin iki halinden ibarettir. Dünya ölümden önce olup ama ona en çok yakın olana denir. Ahiret, ölümden sonra olana denir. Dünyadan maksat, ahiret için azık toplamaktır. Çünkü insan yaratıldığı zaman sade ve noksan yaratılmıştır. Fakat kemale gelmek ve meleklerin halini kalbine nakşetmek liyakatindedir. Böylece Allahü Teala'ya layık bir kul olur. Bu hidayete kavuşmak yahut Allahu Teala'nın cemalini seyredenlerden olur manasındadır. İnsanın nihai saadeti budur, cenneti budur ve o bunun için yaratılmıştır. Gözü açılmayınca seyredemez ve o cemali idrak edemez. Bu ise ancak marifetle elde edilir. Allahü Teala'nın cemalinin marifetinin anahtarı onun yarattığındaki şaşılacak hallerin bilinmesidir. Bu yarattığının anahtarı önce insan duygularıdır. Bu hisler yani duygular ancak su ve topraktan meydana gelmiş olan bu bedende bulunurlar. O halde bunun için su ve toprak alemine düştü. Ancak bu şekilde bu azığı elde eder, hisleriyle kendinin dışında olanları bilir. Kendini tanımak anahtarı ile de Allahü Teala'yı tanımaya kavuşur. Bu hisler onda olduğu ve faaliyet gösterdikleri müddetçe o kimseye dünyadadır derler. Hislere veda edip kendi zatı ve zatına ait sıfatları kalınca ona ahirete gitti derler o halde insanın dünyada bulunmasının sebebi budur dünya ehlinin gafleti İsa aleyhisselam keşfinde dünyayı ihtiyar bir kadın şeklinde gördü ve sordu kaç kocan vardır dünya şöyle cevap verdi o kadar çok ki sayamam İsa aleyhisselam, ''Öldüler mi yoksa seni boşadılar mı?'' buyurdu. Dünya, ''Hayır, belki hepsini ben öldürdüm.'' dedi. İsa aleyhisselam bunun üzerine, ''Bu ahmaklara şaşarım ki, diğerlerine ne yaptığını görürler de, yine seni isterler, hiç ibret almazlar.'' buyurdu. Dünyanın büyülerinden biri de, Dışını süsleyip bela ve mihnetleri örtmesi, dışına bakan cahilleri aldatmasıdır. Çirkin yüzünü örten, ipekli ve süslü elbiseler giyen, ihtiyar bir kadına benzer. Uzaktan onu görenler, ona âşık olurlar. Ama yüzünden örtüyü kaldırınca pişman olur, üzülürler. Onun rezilliğini görürler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, kıyamet günü dünyayı yeşil gözlü dişleri dökülmüş, ihtiyar, çirkin bir kadın şeklinde getirirler. İnsanlar ona bakınca, Allah korusun, bu nedir böyle çirkin, böyle rezil derler. Onlara denir ki, bu uğruna birbirinizi kıskandığınız, birbirinize düşman kesildiğiniz kan döktüğünüz sıla-i rahmî terk ettiğiniz ona aldandığınız dünyadır sonra onu cehenneme atarlar der ki yâ Rabbi beni sevenler nerededir Allahü Teala onların da getirilip cehenneme atılmasına emreder buyurdu Dünyayı sevenler Onda buldukları lezzetlerle, ahirette rezillik ve sıkıntı çekenler, çok fazla yağlı yemekler yiyip, tatlı şerbetler içip, midesini bozan, sonra da midesinde, nefsindeki rezaleti görüp utanan, pişman olan, lezzetleri geçti, rezilliği kaldı diyen kimse gibidir. Yemek ne kadar iyi olursa, ağırlığı da o kadar çok olduğu gibi, Dünya lezzetleri de ne kadar çok olursa, sonu o kadar rüsvâî ve rezil olmaktır. Bunun böyle olduğu, can verirken belli olur. Zira nimeti, bağı, bostanı, cariye ve köleleri, altını ve gümüşü çok olanların, ölürken bunlardan ayrılık emeli, az olanlarınkinden daha çok olur. Bu elem ve azap ölümle yok olmaz. Hatta daha da artar. Çünkü o sevgi kalbin sıfatıdır. Kalb ise kendi yerinde olur. Ölmez. İsa aleyhisselam, dünyayı arayan, deniz suyu içene benzer. Ne kadar çok içerse, daha çok susar, içer, içer, nihayet ölür. Fakat susuzluğu harareti eksilmez buyurdu. Bizim Peygamberimiz, Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir kimsenin suya girip ıslanmaması mümkün değildir. Buyurdu. Dünyayı sevenler, dünya işleriyle meşgul olup ahireti unutanlar gemide bulunup bir adaya yanaşıp kazayı hacet ve taharet için dışarıya çıkanlar gibidir. Gemi kaptanı onlara bağırır. Hiç kimse bu adada fazla kalmasın. Temizlik ve ihtiyacını karşılasın, başka bir işle meşgul olmasın. Gemi hemen kalkacak. Gemiden inenler adaya dağılırlar. İhtiyaçlarını karşılayıp geri dönerler. Bunlar boşalan gemide en iyi mevkileri işgal edip otururlar. Diğer bir grup adanın güzelliği karşısında adeta büyülenirler. Orada bulunan renk ya renk çiçeklere, Yem yeşil bitki örtüsüne, kuşların tatlı tatlı ötüşlerine hayran hayran bakarlar. Birinci gruptan sonra gemiye döndükleri için, rahat oturabilecekleri yer bulamazlar, dar ve karanlık yerlerde otururlar. Üçüncü grupta olanlar, adanın güzelliğini seyretmeye doyamayıp, renk renk çakıl taşları toplar, çeşitli çiçeklerden demetler yaparlar. Gemiye geç geldikleri için oturacak uygun bir yer bulamazlar. Buna rağmen çiçekleri ve çakıl taşlarını bin bir müşkülatla yanlarında taşımaya çalışırlar. Aradan birkaç gün geçince topladıkları o güzelim çiçekler solar ve çürümeye başlar. Etrafa yayılan pis kokudan çok rahatsız olurlar. Dördüncü grup insanlar adanın güzelliği karşısında, Kaptanın nasihatını unuturlar. Gemileri gittiği halde, bunun farkına bile varmazlar. Adanın derinliklerinde kaybolurlar. Bunların bazısı açlıktan, bazısı da yırtıcı hayvan yüzünden hayatını kaybeder. Birinci grup takva sahibi müminlere, dördüncü gruptakiler de kâfirlere benzerler. Zira kendilerini, Allahü Teala'yı ve ahireti unuttular. Bütün varlıklarını dünyaya verdiler. Allah-u Teala bunlar hakkında Nahl suresi 107. ayetinde şöyle buyuruyor. Şundan dolayı ki onlar dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip sevmişlerdir. Allah da kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. İkinci ve üçüncü gruptakiler asiler gibidir. İmanın aslını korudular fakat dünyadan el çekmediler. Bir kısmı fakirlikten pay aldı, bir kısmı çok nimetler toplayıp yükü ağır oldu. Dünyanın aşağılığı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir koyunun yanından geçiyordu. Buyurdu ki, bu murdarın ne kadar aşağı olduğunu, kimsenin buna bakmadığını görüyorsunuz. Muhammed'in aleyhisselam nefsi yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki dünya Allahü Teala'nın indinde bundan daha aşağıdır. Eğer Allahü Teala'nın indinde dünyanın bir sivrisineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı. Hiçbir kafir'e bir yudum su vermezdi. Şu hadisi şeriflerde dünya sevgisi üzerinedir. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Dünya ve içindekiler melundur. Ancak Allahü Teala için olan böyle değildir. Dünyayı seven ahiretinizi ziyan eder. Ahireti seven dünyayı ziyan eder. O halde devamlı olanı, devamsız olana tercih ediniz. Zeyd bin Erkam diyor ki, Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh ile beraber idim. Ona bal şerbeti getirdiler. Ağzına yaklaştırıp, geri çekti ve şerbeti yere koydu. Ağlamaya başladı. O kadar içten ağladı ki, biz de dayanamayıp ağladık. Bir müddet sonra ağlaması kesildi. Kimse ne için ağladığını sormaya cesaret edemedi. Gözlerini silince, Ey Allah'ın Rasûlünün halifesi, Sana ne oldu? dediler. Buyurdu ki, Bir gün Rasulullah ile oturuyorduk. Eliyle bir şeyi kendinden uzaklaştırdığını gördüm. Fakat ben bir şey görmedim. ''Ya Resûlallah, o nedir?'' dedim. ''Dünyadır. Kendini bana takdim ediyor. Geri geldi ve ''Sen benden kaçıyorsun ama, senden sonra gelenler benden kaçmazlar.'' dedi. Dünyanın beni bulduğundan korktum. Bu yüzden o şerbeti içmedim ve ağladım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadis-i şeriflerde şöyle buyuruyor. Allahü Teala yeryüzünde kendine dünyadan daha büyük düşman yaratmadı. Dünyayı yarattığından beri ona bir kere bakmadı. Dünya evsizlerin evi, malsızların malıdır. Aklı olmayanlar onda mal toplar. İlmi olmayanlar, onun için birbirlerine düşman olurlar. Kalın kafalılar, onun yüzünden haset ederler. Onu isteyenlerde yakin yoktur. Sabahleyin kalkıp, arzusunun çoğu dünya olan kimse, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevdiklerinden değildir. Onun kalbinde dört huy bulunur bitmeyen üzüntü, tükenmeyen meşguliyet, zenginlik haddine ulaşmayan fakirlik, sonu gelmeyen bir ümmit. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatır. Bir gün Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu. Kısaca dünyayı sana göstermemi ister misin? Elimi tuttu ve bir çöplüğe götürdü. Orada, İnsan kemikleri, hayvan kemikleri, Eski elbiseler ve insan pislikleri vardı. Bana buyurdular ki, Ey Eba Hureyre! Bu başlar sizin başlarınız gibi Hırs ve intikam ile dolu idi. Şimdi derileri çürümüş bir kuru kafa oldular. Yakında da çürüyüp toprak olurlar. Bu pislikler, Çeşit çeşit yemek idi. Ne güçlüklerle elde edilmişlerdi. Şimdi buraya böyle attılar ve onlardan kaçıyorlar. Bu yırtık, çürük elbiseler, o insanların süslenmek için giydikleri elbiselerdir. Zaman hepsini götürdü. Bu kemikler onların binek hayvanlarının ve yedikleri hayvanların kemikleridir. Bunların sırtında dünyayı dolaşırlardı. İşte kısaca dünya budur. Ondan çok kaçınız. Kaçınılacak yerdir. Orada bulunanların hepsi ağladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya yaratılalıdan beri gökle yer arasında asılı durur. Çünkü ona Allahü Teala hiç bakmamıştır. Kıyamet günü beni en aşağı kullarına ver diyecek ona sus ey alçak o dünyada kimsenin olmanı beğenmediğim gibi bugün de beğenmem cevabını alır buyurdu yine bir hadis-i şerifte alemlerin sultanı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü bir grup insanlar gelir amelleri İttihame dağının birkaç misli büyüklüğünde olur. Bunların hepsi cehenneme gönderilir. Ya Resûlallah, hepsi namaz kılanlardan mıdır? Dediler. Buyurdu ki, hepsi namaz kılar, oruç tutar, gece bile uyumazlar. Fakat, dünyadan bir şey bulunca, arkasını bırakmazlar. Bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve ashabına kör olarak yaratılmadığı halde kör olmak isteyene bilir misiniz? Biliniz ki dünyayı isteyen uzun ümit ve emellere kapılanın kalbini Allahü Teala bu istek ve emeli kadar kör eder. Dünyada zahit ve kısa emelli olana da. Allahü teâlâ tahsil yapmadan ilim verir. Böylece arada delil ve yol gösterici olmadan yolunu ona gösterir, buyurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı. Ebu Übeyde bin Cerrah radıyallahu anh Bahreyn'den mal getirmişti. Ensar mal geldiğini duyunca sabah namazında toplandılar namaz bitince hepsi Resulullah'ın huzurunda ayakta durdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm edip buyurdu ki yoksa mal geldiğini mi duydunuz? Evet, dediler. Buyurdu ki müjdeler olsun size ki sevineceğiniz işler oluyor. Ben ise sizin için fakirlikten korkmuyorum. Korktuğum ''Sizden öncekiler gibi dünyanın akıp size gelmesidir. Sonra onların yaptığı gibi siz de o dünya için kavga eder, onlar gibi helak olursunuz.'' Yine bir hadis i şeriflerinde ''Hiçbir şekilde kalbi dünya ile meşgul etmeyiniz. Çünkü dünyayı anmayı yasak etmişlerdir.'' buyurdular. Enes radıyallahu anh diyor ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir devesi vardı. İsmi Gadba idi. Hiçbir deve onu geçemezdi. Bir gün köylünün birinin getirdiği, yük taşıyan bir deve ile onu yarıştırdılar. Köylünün devesi Gadba'yı geçti. Bu durumu gören Müslümanlar üzüldüler. Fakat Âlemlerin Seyyidi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Dünyada yüksek olan her şeyi alçaltmak Allahü Teala'nın adetidir. Resul Ekrem diğer bir hadisi şeriflerinde bundan sonra dünya yüzünü size döner ve ateşin odunu yediği gibi dininizi yer buyurdu. İsa aleyhisselam şöyle buyurdu. Dünyaya tapmayınız ki sizi kendine kul etmesin. Hazineyi öyle bir kimsenin yanına koyunuz ki onun yanında zayi olmasın. Çünkü dünya hazinesi çalınmaktan uzak değildir. Allahü Teala Teâlâ için koyduğunuz hazineden ise emin olunuz. Yine İsa aleyhisselam buyurdu ki, Dünya ve ahiret birbirinin zıddıdır. Birini memnun ettiğin kadar diğerini gücendirirsin. Aşağıdaki şu nasihatlerde İsa Aleyhisselam'a aittir. Ey benim havarilerim, dünyayı sizin yanınızda yere fırlattım. Onu kaldırmayınız. Zira dünyanın kötülüklerinden biri Allahü Teala'nın indinde. Günah olan şeyler onda işlenir. Biri de onu terk ettiğini söylemeyenin cennete kavuşmamasıdır. O halde dünyanın dışına çıkınız ve onu mamur etmekle uğraşmayınız. Biliniz ki bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Ateşle su bir yerde durmadığı gibi dünya ve ahiret sevgisi, bir kalpte bulunamaz İsa aleyhisselama Niçin elbise yaptırmıyorsun Dediklerinde Başkalarının eskileri bana yetişiyor Buyurdu Bir gün hem yağmur yağıyor Ve hem de şiddetli bir şekilde Gök gürlüyordu Herkes korunmak için Bir yere koştu İsa aleyhisselam da korunmak için Bir çadıra yöneldi Fakat çadırda kadın olduğunu görünce Kaçtı sığınmak mak için bir mağaraya gitti. Orada ise aslanı görünce oradan da kaçtı ve "Yaram bir her yaratığın bir evi vardır. Sadece benim yoktur." dedi. Kendisine hak تعالى şöyle vahiy gönderdi: "Senin yerin devamlı rahmetimdir. Yani yerin cennettir. Cennette lütfumla yarattığım 400 huri senin eşin olurlar. Düğünün 400 bin sene sürer. Her bir günü dünyanın birkaç ömrü kadardır. Bir münadi seçerim. O münadi dünyadaki zahitler nerededir? Hepsi gelsin. İsa düğününü görsünler diye çağırır. İsa aleyhisselam bir defa havarileriyle bir şehre uğradı. Oradaki insanların hepsi ölmüş, yollarda yatıyorlardı. Buyurdu ki, Ey insanlar! Bunların hepsi gazab-ı ilahi ile öldüler. Öyle olmasaydı, toprak altında olurlardı. Yanındakiler, bunun sebebini bilmek isterdik, dediler. O gece, İsa aleyhisselam bir tepenin üstüne çıktı ve Ey şehir halkı! Diye seslendi. Ölen şehir halkından biri dirilip cevap verdi. Emreti ya ruhullah. İsa aleyhisselam, size ne oldu buyurdu. Dirilen, gece hepimiz sahidik, sabahleyin bu azaba düzçâr olduk dedi. İsa aleyhisselam, dünyayı nasıl sevdiniz buyurdu. Çocuğun annesini sevmesi gibi, Geldiği zaman sevinir, Gittiği zaman üzülürdük, dedi. İsa aleyhisselam, Diğerlerinin için cevap vermediler, buyurdu. O kimse, Hepsinin ağızlarında ateşten bir gem vardır, dedi. Sende neden yok? Ben onların arasındaydım, Fakat onlardan değildim. Azap gelince, ben de azapta kaldım. Ve şimdi cehennemin kenarındayım. Kurtulup kurtulamayacağımı bilmiyorum. İsa aleyhisselam havarilerine, Arpa ekmeği, sert tuz, eski elbise ve mezbelelikte yatmak, Dünya ve ahiret afiyeti için daha iyidir.'' buyurdu. İsa aleyhisselam, din selameti için dünyadan, Az şeyle iktifa ediniz. Nitekim başkaları dünya selameti için dinden az bir şeyle iktifa ettiler buyurdu. İsa aleyhisselam yine bir defasında Ey karşılık almak için dünyayı isteyenler! Elinizi dünyadan çekerseniz çok karşılık bulursunuz ve ücretiniz artar buyurdu. Davud Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam bir gün büyük bir ihtişamla gidiyordu. Havadaki kuşlar, periler, cinler hepsi hizmetindeydiler. Beni İsrail'den bir Abide uğradı. Abit dedi ki: "Ey Davud'un Aleyhisselam oğlu, Allahü Teala sana büyük memleket verdi." Süleyman Aleyhisselam Abide: "Ey abit. Bir müminin amel defterindeki bir tesbih, Davud'un oğluna verilenden daha iyidir. Çünkü o tesbih kalır. Halbuki bana verilen memleket kalmaz. Buyurdu. Adem aleyhisselam, şeytanın ile yasak edilen meyveyi yiyince kazay hacet icap etti. Kazay hacet yapacak yer ararken Allahü Teala ona bir melek gönderdi. Melek, Adem aleyhisselama, ne arıyorsun dedi. Adem aleyhisselam, karnımda olanı bir yere bırakmak isterim. Cennet yemeklerinde bu ağırlık yoktu. Yalnız bu meyvede vardır dedi. Melek, nereye bırakacağını sen söyle. Arşın üstüne mi, kürsinin üstüne mi, yoksa cennet ağaçlarının altına mı, yahut cennet ırmaklarına mı? ''Haydi şimdi sen dünyaya git, zira dünya pislik yeridir.'' dedi. Cebrail aleyhisselam, Nuh aleyhisselama, ''Bu uzun ömrünle dünyayı nasıl buldun?'' dedi. Nuh aleyhisselam şöyle cevap verdi. ''İki kapılı bir ev gibi buldum. Birinden girdim, diğerinden çıkıyorum.'' İsa aleyhisselam'a şöyle dediler: Bize bir şey öğret de, onunla amel edelim. Ve yaptığımız bu amele karşılık Allahü Teala bizi sevsin. İsa aleyhisselam onlara Allahü Teala'nın sizi sevmesini istiyorsanız dünyayı sevmeyiniz buyurdu. Dünya sevgisi üzerine büyüklerin sözleri. Dünyadan sana verilen her şey. Senden önce başkasına verilmişti. Senden sonra da başkasına verilir. Kalbini ona nasıl bağlarsın? Çünkü dünyadan nasibin, kuşluk ve akşamdan fazla değildir. Bu kadar zaman için kendini helak etme. Bu kadar zaman için kendini helak etme. Dünyadan mümkün mertebe sakın, ahirette her nimetiye çünkü dünyanın sermayesi hava kârı ise cehennemdir. Hükemadan biri. Dünya şeytanın dükkanıdır. Sana asılsa da yalvarsa da onun dükkanından bir şey alma. Yahya bin Muaz. Dünya altından olsa fakat geçici olsa Ahiret topraktan bir çömlek ve devamlı olsa, akıllı olanlara, devamlı olan çömleği, geçici olan altından çok sevmek vacip olurdu. Nerede kaldı ki, çabuk kırılan çömlek dünya ve devamlı olan altın ahirettir? Fudail bin İyad Rahmetullahi Aleyh Dünyadan kaçınız? Duydum ki dünyayı büyük tutanı kıyamet günü tutarlar, başının üstünden biri seslenir. Bu Allahü Teala'nın hakir gördüğü şeyi büyük tutan kimsedir. Ebu Hazım, rahmetullahi aleyh. Dünyada herkes misafirdir. Yanındaki nimetler kendisine ödünç olarak verilmiştir. Misafirin gitmekten ödünç verilenin de geri alınmaktan başka çaresi yoktur. İbni Mesud radıyallahu anh Dünyayı ahirete sat ki her ikisinden de faydalanasın. Ahireti dünyaya satma ki her ikisini de elden çıkarırsın. Lokman Hekim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle gönderdikleri zaman şeytanın askeri şeytana insanlar arasına böyle büyük bir peygamber geldi dediler. Şeytan onlara dünyayı seviyorlar mı? dedi. Seviyorlar dediler. Şeytan korkmayın. Puta masalarda ben onları dünya sevgisiyle öyle yaparım ki aldıkları, verdikleri ve sakladıkları hak üzere olmaz. Bütün kötülükler ve günahlar bu üçüne bağlıdır, dedi. Ebu ümami bahili Bahîli Eğer bütün dünyayı helal ve hesapsız olarak bana verseler, sizin murdar ve leşten utandığınız gibi ondan utanırım. Fudeyl Rahmetullahi Aleyh Tövbe ve ibadeti tehir eden kimse bir şey yapmıyor demektir. Nerede kaldı ki başkasına faydası olsun? Davudu u rahmetullahi aleyh Dünyadan giden hiç kimse yoktur ki, ölüm zamanında üç hasret boğazını tutmasın. Topladı, doymadı, umduğuna kavuşamadı, ahiret azığını gerektiği gibi hazırlamadı. Hasan-ı Basri Rahmetullahi Aleyh Eğer bir kimse bütün ömründe gündüzleri oruç tutsa, geceleri namaz kılsa, hac ve cihat farzlarını yerine getirse, haramlardan kaçınsa, fakat dünyayı büyük tutsa, kıyamette onun için bu Allahü Teala'nın hakir tuttuğunu büyük tutmuştur derler. Muhammed bin Münkedir, rahmetullah aleyh. Akıllı şu kimsedir ki işini bilir ve dünya elinden alınmadan önce kendisi dünyadan el çeker. Mezara girmeden önce kendine güzel bir mezar hazırlar. Allahü Teala'yı görmeden önce rızasını talep eder. Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh. Dünya o kadar uğursuzdur ki onu istemek insanı Allahü Teala'yı istemekten meşgul ediyor. Ya ona kavuşanın hali nasıl olur? Yahya bin Muaz, rahmetullahi aleyh. Kendini dünya ile dünyadan temizlemek isteyen Ateşi samanla söndürene benzer. Bu ise çok zordur. Bekir bin Abdullah, rahmetullahi aleyh. Dünya altı şeydir. Yemek, içmek, koklamak, giymek, binecek ve evlenmek istemek. Yemeklerin en tatlısı baldır. Bal ise arının ağzındandır. En iyi içilecek şey sudur. Herkes bunda eşittir. En kıymetli giyecek ipektir. O da bir böceğin artığıdır. Kokuların en güzeli misktir. O da bir ceylanın kanıdır. Binilecek en iyi şey attır. Bütün yiğitler onun sırtında can verir. Kadın kendini en güzel şeylerle süsler. Sen ise ondan en çirkin şeyi istersin. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh Ey insanlar! Sizi bir iş için yarattılar. Ona inanmıyorsanız, kâfirsiniz. İnanıyor ve kolay tutuyorsanız, ehemmiyet vermiyorsanız, ahmaksınız. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Sizi ebedi olmak için yarattılar. Fakat bir evden başka eve göçersiniz. Ömer bin Abdülaziz, Rahmetullahi aleyh. ilim ehlini nefsin nasıl dünyaya çağırır hayret ederim. Halbuki elde ettiği ilim sayesinde dünyaya sevgi beslemenin zararını bilir. Abdullah bin Mübarek, Rahmetullahi aleyh. Allahü Teala'nın sevdiklerinin yolunda olmak ile dünyaya kıymet vermek, dünyaya düşkün olmak bir arada bulunmaz. Bu yolda bulunan bir kimsenin kalbinde dünyanın zerre kadar kıymeti bulunursa yağdan kıl çıkması gibi kolayca bu yoldan çıkar. Allahü Teala'nın dostları dünyaya hiç kıymet vermezler. Onun için gam yemezler. Bütün dünyayı bir lokma haline getirip bir velinin ağzına koysan israf olmaz. İsraf Allahü Teala'nın rızasına muhalif sarf edilene denir. Allahü Teala dünyayı eliniz ile terk etmeyi değil, kalbiniz ile terk etmeyi ister ve beğenir. Abdullah Razi rahmetullahi aleyh Dünyadan yüz çeviren kimse Allahutaala'nın emrettiği işlerle meşgul olur. Abdullah Razi rahmetullah aleyh. Bir kimse dünya talebine dalarsa zillete müptela olur. Abdurrahman Tafsunci rahmetullah aleyh. Ne çıkar dünyayı dıştan atmaktan? Bir kimse dünyayı zahirde bütün gücüyle atıp çıktığı zaman Kalbinden de atmalı Dünyayı dıştan atan Sevgisini de kalbine Yerleştirirse Ahiret ondan göç eder Yazık olur Bu durumda ne dünyası kalır Ne de ahireti Abdurrahman Darani Rahmetullahi Aleyh Dünya Kendisini arayandan kaçar Kendisinden kaçanı da arar Kaçana kavuşunca yaralar. Kendisini arayıp bulanı da öldürür. Abdurrahman Darani, Rahmetullahi Aleyh. Senin Mevla'dan alıkoydu ise, dünya bir çöp de olsa dünyadır. Abdülaziz Bekkine, Rahmetullahi Aleyh. Bu dünya, hakiki mekan, devamlı ikamet edilecek, ve yerleşilecek bir yer değildir. Abdülaziz Dîrini, Rahmetullahi Aleyh Dünyanın geçici lezzetleri, uykuda görülen rüyalar gibidir. Dünyada isteğine, hedefine ulaştığını söylemek, gerçek bir söz değildir. Asla kabul edilmez. Abdülaziz Dîrini, Rahmetullahi Aleyh Dünya sevinçleri alınan bir haberle bir anda bozulup, hüzün ve kedere dönüverir. Öyleyse dünyaya karşı zahid ol. Haramlardan ve haram olması ihtimali olan şüphelilerden sakın. Ahirete hazırlıklı ol. Çünkü dünyaya doymayıp hırsla onun peşinden koşanlar aslında dünyanın köleleri ve hizmetçileridir. Dünyada mesut ve huzurlu olan kimse, dünyaya köle olmayan alim ve takva sahibi kimsedir. Abdülaziz Dîrînî rahmetullahi Aleyh Dünyanın iyiliği, kötülüğü birbirine karışmıştır. Dünyayı her türlü kirlerden ve üzüntülerden arınmış olarak istesen bile, şunu iyi bil ki, dünya bunlar üzerine yaratılmıştır. Yani dünyanın tabiatı budur. Asla değişmez. Fakat insan dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınır ve bu hususta sabır gösterirse akibette sonsuz saadet ve mutluluğa kavuşur. Abdülaziz Dîrîni rahmetullahi aleyh. Sakın dünyanın parlaklığına, cazibesine ve onun dışı tatlı, içi zehir olan hilelerine aldanma. Onun inci gibi görünen, ön dişlerinin arkasında, parçalayıcı dişler saklıdır. Çünkü dünyanın sağa solu belli olmaz. Bakarsın bazen, suda ateş parçası olsun ister. Bazen, insana yapamayacağı şeyleri teklif eder. Böylece insan, boyundan büyük işlere girer de, helak olur gider. Abdülaziz Dîrîni, Rahmetullahi Aleyh Dünya hayatı, göçebelerin hayatına benzer. Öyleyse dünyaya muhabbet, dünyaya verilecek değer, bu ölçü içinde olmalıdır. Abdülhakim Hüseyini, Rahmetullahi Aleyh Dünyaya sevgi ve arzuyla bakanın kalbinden Allahü Teala züht ve yakin nurunu söküp atar. Ahmet bin Ebu'l-Havari, rahmetullahi aleyh. Dünyayı onu isteyenlere bırakmak, onlardan ve dünyadan yüz çevirmek akıllıların işidir. Ahmet bin Ebu Vert, rahmetullahi aleyh. Dünya sevgisinden ve O'nun sevgisine tutulanlardan yüz çevirenleri, yerdekiler ve göktekiler sever. Ahmet bin Ebu Vert, rahmetullahi aleyh. Dünyanın sizi kandırıp, evvelkileri düşürdüğü belaya, sizi de düşürmemesi için, izzet ve celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle ameledin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp, rahmetullahi aleyh. Himmet yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allahü Teala yolunda göz dökerek ağlamadıkça Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. Ahmet Yesevi, Rahmetullahi Aleyh Akıllı ve uyanık kimseysen, dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de, hiç haberin olmaz. Ahmet Yesevi, rahmetullahi Aleyh gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar, dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahmet Yesevi, rahmetullahi alaih, insanlar Allahü Teala'yı heves ve kolaylıkla ararlar. Halbuki dünyadan vazgeçmedikçe hakkı bulmak mümkün değildir. Ali Bender Sayrafi, Rahmetullahi Aleyh. Bir gönülde ahiret zuhur edince, dünya orada kaybolur. Zikri ilahi başlayınca da, dünya ve ahireti içinde eritir, bitirir. Hakikat yönünden zikirler zikir olursa, işte o zaman ne kul kalır ne de zikir. Zikredilen kalır bir de onun sıfatları. Ali Müzeyyen Rahmetullahi Aleyh Dünya bir leştir. Ondan bir şey isteyen köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı. Ali bin Ebu Talib Radiyallahu anh Dünya bütün parçaları ile benim olsaydı Sonra Allahü Teala bana onları bırak çık emrini verseydi hiç düşünmeden hepsini gönül hoşluğu ile bırakır çıkardım. Amir bin Abdullah Kays rahmetullahi aleyh. Allahu Teala bize haramlardan, şüphelilerden hatta şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup, mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sever, ona bağlanırız. Bu günah olarak bize yeter. Bilal bin Sa'd Rahmetullahi Aleyh Ey kardeş! Bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret.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 Bündar bin Hüseyin şirazi, Rahmetullahi aleyh Allahü Teala dünyaya emretti ki, Ey dünya! Bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver. Câfer-i Sâdık Rahmetullahi aleyh Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymeti yoktur. Bunun içindir ki, sadık mü'min, dünyanın ne sevgisi, ne bozuyla uğraşmaz. Ebu Abdullah Kureşi, rahmetullahi aleyh, kalbini dünyaya bağlama, dünyevi alakaları kökünden sök ki, üzerine serçe konmasın. Zira böyle ağaçta, şeytanın yuvası bulundukça, iblisin kuşları gelip, oraya konarlar. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh Dünya, bir an önce oradan çıkmakla güzel, cennet onu istemek ve orada devamlı kalmakla güzel olur. Ebu Said bin El Arabi rahmetullahi aleyh Dünya bir derya, insanlar bu denizde bir yolcu, Gemi takva, ahiret ise sahildir. Ebu Yakub Nehvecuri rahmetullahi aleyh. Kalbinde zerre kadar dünya sevgisi olan Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. Ebu Türap Nahşebi rahmetullahi aleyh. Dünya Allahü Teala'nın sevdiği kullarına haramdır. Ondan bir şeye nail olmak, onlar için yasaktır. Ebu Muhammed Tüsteri, Rahmetullahi Aleyh Dünya senin bineğindir. Binebilirsen seni taşır. O sana yüklenecek olursa öldürür. Ebu Said hasan Basri, Rahmetullahi Aleyh Dünya çocukların oyuncağıdır, hayaldir. Batıl bir rüyadır, haraptır. Her şeyi bırak, Allahü Teala'ya dön. Fakirullah, rahmetullahi aleyh. Dünyanın aldatıcı güzelliklerinin ve süslerinin peşinden koşmayın. Bunlar size sonunda acı getirir. Feri'düddin genci şeker, rahmetullahi aleyh. Dünya hükümdarlar için gelin zahitler için aynadır hükümdarlar onunla güzelleşir zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler hakimdir mizi rahmetullahi aleyh gönlünde günahlar ve dünya sevgisi olanın kalbi nasıl parlar yahut nefsi emmarenin arzularına göre hareket eden Allahü Teala'nın rızasını nasıl kazanır Gaflet ve günahlardan temizlenmeden Allahü Teala'nın huzuruna girmeyi nasıl ister? Çirkin işlerinden tövbe etmeyen ince sırları anlamayı nasıl umar? İbnü'at Allah, rahmetullahi Aleyh Dünya Allahü Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan hırsızdır. İbni Cevzi, rahmetullahi aleyh. Dünyada zaruri işleri yapmakla ve zaruret miktarı meşgul olunmalıdır. Bütün gayreti ona sarf etmek akılsızlıktır. İmam-ı Rabbani, rahmetullahi aleyh. Bir kimse Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bütün emirlerini yerine getirip, kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, Kıyamet günü herkesin huzurunda, ''Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu, Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi.'' diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki, yüz etleri dökülecek gibi olur. Süfyan-ı Sevri, Rahmetullahi Aleyh. Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Yahya bin Muaz-ı Râzi Rahmetullahi aleyh Dünya sevgisi Ebu Ali Dekkak hazretlerinin tüccar bir talebesi vardı. Bu talebe bir gün hastalandı. Hocası ziyaretine gitti ve talebesine, Nasıl hastalandınız diye sordu. Talebe, tehencüt gece namazı için kalkmıştım. Amdest almaya hazırlanırken sırtımda bir sıcaklık hissettim. Bu sıcaklıkla birlikte şiddetli bir acı da belirdi. Hummaya yakalandım dedi. Talebesini dinleyen Ebu Ali Dekkak, Evladım, başı ağrıyan bir kimsenin Ayağına ilaç sürmesiyle hastalığı iyi olmaz. Senin birinci vazifen, kalbinde bulunan dünya sevgisini çıkarıp atmaktır. Birinciyi bırakıp başkasını yapmaya kalkarsan, faydasına kavuşamazsın. Yapacağın bütün işleri izin alarak yaparsan, faydasına kavuşursun.'' buyurdu. Kötü olan dünyanın hakikati nedir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, dünya ve dünyada olan her şey melundur. Ancak Allahü Teala için olanlar böyle değildir. Buyurdu. Bu bölümde bu hadisi şerifi açıklamaya çalışacağız. Allah için olanların neler olduğunu bilmek lazımdır ki onlar melun ve zemmedilen değildir. Bunun dışında kalanlar ise mel'undur ve onları sevmek bütün günahların başıdır. Dünyadan olan şeyler üç kısımdır. 1- İçi ve dışı dünyadan olup maksat Allahü Teala Teâlâ olmayan şeylerdir. Bunlar günahlar olup niyet ve kasıt ile Allah için olmazlar. Mübahları fazla kullanmak bu cümleden olup, yalnız dünyadır. Mübahlarda ifrat, gafletin tohumu ve bütün günahların aslıdır. 2. Görünüşte Allahü Teala Teâlâ için olup, niyetle dünya için olabilen şeylerdir. Bunlar üçtür. Fikir, zikir ve şehvete uymamak. Şayet bu üçü ahiret ve Allah sevgisi sebebiyle olursa, Dünya da olsalar Allah için olurlar. Fikirden maksadı ilim öğrenmek olup kabul görmek, makam ve mal elde etmek ise, zikirden maksatta insanların kendisine zahit gözüyle bakması ise ve dünyadan el çekmesinin maksadı kendine zahit dedirtmek ise, bunlar melun ve kötü olan dünyadan sayılırlar. Görünüşte Allahü Teala için olmaları işe yaramaz. 3- görünüşte nefsin haz alması için olup niyet ve kasıtla Allahü Teala için olup dünyadan sayılmayabilirler. İbadet etmek, kuvvet almak için yemek yemek gibi, çocuğu olmak ve Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için evlenmek gibi veya Rahat ibadet yapmak ve başkalarından dilenmemek için bir miktar mal kazanmak gibi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyayı desinler ve övünmek için isteyene Allahü Teala kızar. İnsanlardan istememek için isterse caizdir buyurdu. Ahirette işe yarayan şey dünya değil ahiret için olur. Nitekim hacca gidenin hayvan yemi de yol azığından sayılır. Dünyadan olan her şeye Allahü Teala heva buyurmuştur. Allahü Teala Naziat suresi 40. ve 41. ayetlerinde fakat her kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsi şehavattan alıkoymuşsa muhakkak cennet onun varacağı yerdir. Buyurdu. Allahü Teala, Hadit Suresi 20. Ayetinde mealen biliniz ki Allah'a itaate ve ahiret kazancına sarfedilmeyen dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çoğalıştır. Nihayet hepsi yok olur gider. Bu bir yağmurun haline benzer ki, onun bitirdiği nebat çiftçilerin hoşuna gider. Sonra yeşil rengini değişir. Bir de onu görürsün sararmıştır. Sonra da çöp çöp olmuştur. İşte dünyada böyledir. Kuruyup yok olan bu nebat gibi bekası yoktur. İşte hayatı bu şekilde olan kimse için ahirette şiddetli bir azap müminler için ise Allah'tan bir mağfiret ve bir rıza vardır. Ahireti istemeyenler için dünya hayatı ancak bir aldanış menfaatidir buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 14. ayetinde ise insanlara kadınlar, oğullar altın ve gümüşten istiflenmiş yığınlar, yaylama salınmış güzel atlar, davarlar ve ekinlerden yana nefsin isteklerine muhabbet süslenip bezendi. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici menfaatidir. Halbuki sonuç güzelliği Allah katındadır, buyurdu. O halde, ahirette işe yarayan her şey, ahirettendir. Zevk için ve yeterinden fazla olan şeyler ise, ahiret için olmaz. Belki dünya üç derecedir. Yemekte, giyinmede ve meskende zaruret miktarınca olmaktır. Bundan ayrı olarak ihtiyaç miktarınca olandır. Bunun ötesi de ziynettir ve süslenmeyi, giyinmeyi arttırmaktır. Bunların da sonu yoktur fazlalıklar ve süslenmeler derecesinden olan, sonu olmayan cehennemdedir. İhtiyaç miktarınca kullanan, tehlikeden kurtulmuş olmaz. Çünkü ihtiyacın iki tarafı vardır. Biri zarurete yakındır, diğeri de zevke yakındır. İkisi arasında bir derece daha vardır ki, zan ve içtihad ile bilinebilir. Hatta ihtiyaç olmayan, Birçok fazlalıklar ihtiyaca dahil edilir ve hesabı tehlikeli olur. Bunun için din büyükleri ve takva sahipleri zaruret miktarıyla yetindiler. Bu yolda olanların önderi ve rehberi olan Veysel Karani rahmetullahi aleyh zaruret dairesini o kadar dar tuttu ki bir iki sene onu gören olmazdı. Sabah namazı vakti dışarı çıkar, yatsı namazından sonra dönerdi. Yemeği, yollardan topladığı hurma çekirdekleriydi. Onları satardı. Yiyeceği kadar hurma bulsa, çekirdeklerini sadaka verirdi. Bulamazsa, çekirdeklerle orucunu açacak kadar hurma satın alırdı. Elbisesi, yollardan topladığı eskilerdi. Onları yıkayıp giyerdi. Delidir diye çocuklar kendisine taş atarlardı. O ise çocuklara küçük taş atınız ki bacağım incinip kanlanmasın, Böylece abdestsiz olmayayım derdi. Bunun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmediği halde onu överdi. Ömer bin Hattab'a radıyallahu an yamalı kaftanını Veysel Karaniye vermesini vasiyet etti. Hazreti Ömer radıyallahu an, halife olunca yanına Hazreti Ali'yi radıyallahu an alarak Irak'a gitti. Orada halkı toplayıp minbere çıktı ve ''Ey insanlar! Iraklı olanlar otursunlar!'' buyurdu. Herkes oturdu. Sadece bir kişi ayakta kaldı. Hazreti Ömer ona ''Sen karnlı mısın?'' buyurdu. ''Evet efendim.'' Veysel Karani'yi tanır mısın? Tanırım. O sizin tarafınızdan alınmaya, o sizin tarafınızdan anılmaya layık olmayan bir kimsedir. Bizim aramızda ondan ahmak, ondan akılsız, fakir ve kimsesiz bir kimse yoktur. Bu sözleri duyan Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Sonra onu şundan dolayı aramaktayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce yamalı kaftanını Veysel Karaniye vermemizi bana vasiyet etti. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Beni Mudar ve Rebia kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince ümmetimin asilerine şefaat etme izni kendisine verilmiştir. Bu sözleri dinleyen insanlar. Ona hayran kalarak hizmetine koşmak, duasını almak için onu çok aradılar. Fakat hiçbir yerde bulamadılar. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma onu gördüler ve emaneti teslim ettiler. Onu görenlerden biri de sahabeden Harem bin Hayyan radıyallahu anh idi. Şöyle anlattı: Veysel Karani'nin Rasulullah indindeki derecesini öğrenince ben de onu göreyim dedim. Küfeye gittim, onu aradım. Fırat nehrinin kenarında buldum. Amdest alıyor, çamaşır yıkıyordu. Onu anlattıkları gibi buldum. Selam verdim, selamımı aldı ve bana baktı. Musafaha edeyim dedim, elini vermedi. Kendisine dedim ki. Allahü Teala sana merhamet etsin. Seni mağfiret etsin. Ya Üveys, nasılsın? Onu o kadar sevmiştim ki içimden ağlamak geldi. Zayıf olduğu için içim parçalandı. O da bana baktı ve Allahü Teala sana uzun ömürler versin. Ey Herem bin Hayyan kardeşim, nasılsın?" dedi. "Ben ismimi ve babamın ismini nereden bildin?" Ve hiç görmediğin halde beni nereden tanıdın dedim. Buyurdu ki, ilminden ve haberinden hiçbir şey eksik olmayan bana bildirdi. Ruhum ruhunu tanıdı. Müminlerin ruhları birbirini tanırlar. Birbirini görmeseler de birbirleriyle görüşürler dedi. Kendisine bana Resulullah'tan bir hadis rivayet eyle dedim. Dedi ki, ruhum ve bedenim Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem feda olsun. Ben onu göremedim. Onun haber ve hadislerini başkalarından duydum. O büyükten hadis rivayet etmek yolunu kendime açmak istemem. Ben ne müftü, ne vaiz ve ne de muhaddisim. İnsan kendi nefsine hakim olmalıdır. Bu dünyada herkesten farklı bir görevim vardır. Ona dedim ki: "Öyleyse bana bir ayet oku. Senden dinlemiş olayım. Ayrıca bana dua ile ve vasiyet eyle ki onunla amel edeyim. Çünkü Allah rızası için seni çok seviyorum." Bunun üzerine evuzu besmele çekerek Duhan Suresi'nin 38. ayetinden 42. ayeti sonuna kadar okudu. Sonra öyle bir feryat etti ki, düşüp bayılacak zannettim. Bir taraftan ağlıyor, bir taraftan da şöyle söylüyordu. Bir taraftan da şöyle diyordu. Ey Hayyan'ın oğlu! Baban Hayyan öldü. Senin de ölmen yakındır. Ya cennete gidersin, veya cehenneme. Baban Adem aleyhisselam ve annen Havva öldüler. Nuh aleyhisselam, Allahü Teala'nın halili İbrahim aleyhisselam öldüler. Allahü Teala'nın sırdaşı Musa aleyhisselam ve Allahü Teala'nın halifesi Davud aleyhisselam da öldüler. Allahü Teala'nın en seçkin Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Halifesi Ebu Bekir Sıddık da radıyallahu anh, öldü. Şimdi de Hazreti Ömer radıyallahu an öldü. Eğer dünyada bir dost edinmiş olsaydım, Ömer'i dost edinirdim. O benim dostum ve kardeşim idi. Allahü Teala sana iyilikler versin. Hazreti Ömer'i yakında gördüm. Sıhhati de yerindeydi. Buyurdu ki: "Onu şehit ettiler Hayyan oğlu. Peki bunu nasıl anladın?" "Rabbim bana bildirdi. Ben de sen de deniz deyip dua etmeye başladı. Ellerini yüzüne sürdükten sonra bana şöyle dedi: "Sana vasiyetim şudur ki Allahü Teala'nın kitabına ve evliyanın yoluna sıkı sarıl ve ölümü bir an aklından çıkarma. Kavmine gidince onlara nasihat et. Allah'ın kullarından nasihati esirgeme. Ehli sünnetten bir adım geri kalmak ki, dininden olursun ve onunla cehenneme düşersin. Ey herem bin hayyan, gideyim. Bundan sonra ne sen beni görürsün, ne de ben seni görürüm. Sen de bana dua et ki, ben de seni dua ile anarım. Sen bu taraftan git, ben de bu taraftan gideyim, dedi. Bir müddet onunla gitmek istedim. Müsaade etmedi. O ağladı, ben de ağladım. Arkasından uzun uzun baktım, köye girdi. O zamandan beri ondan bir haber alamadım. Dünya sevgisi üzerine diğer ayetler. Bakara Suresi 212. ayetinde Dünya hayatı kafirlere süslü göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Onların zenginleri, müminlerin fakirleriyle alay ediyorlar. Halbuki takva sahibi Fakir müminler, kıyamet gününde onların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. Yunus Suresi 24. ayetinde, Menfaat ve aldatma bakımından bu dünya hayatının hali, gökten indirdiğimiz bir yağmura benzer. Öyle ki, bu yağmurla gerek insanların, gerekse hayvanların yiyeceği ürün, ve bitkiler yetişip birbirine karışmıştır. Nihayet arz bütün güzelliğini takınıp süslendiği ve sahipleri de bu mahsulü toplamaya ve ondan faydalanmaya kendilerini kadir zannettikleri bir sırada geceliğin veya gündüzün ona emrimiz afatımız gelivermiştir. Sanki dün yerinde bir şey yokmuş gibi onu kökünden biçmiş, yok etmiştir. İşte düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklarız. İbrahim suresi üçüncü ayetinde mealen onlar o kimselerdir ki dünya hayatını ahiret üzerine tercih edip severler. Allah yolundan alıkoyarlar ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar, Hak'tan çok uzak bir sapıklık içindedirler. Kehf Suresi 28. Ayetinde Sabah ve akşam, Allah'ın rızasını dileyerek, Rablerine dua eden kimselerle beraber, nefsini sabırlı tut, dünya hayatının süsünü arzu edip de, gözlerini onlardan, Rablerine dua edenlerden başkasına, dünya ehline çevirme bize anmak hususunda kalbine gaflet verdiğimiz kimseye itaat etmek ki o keyfinin ardına düşmüş ve işi de haddini aşmak olmuştur. Taha suresi 131. ayetinde kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zineti olarak verdiğimiz ve onları bunda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 Ahiret yurdu ise ölmez gerçek hayat işte budur. Eğer bilselerdi geçici dünya hayatını ebedi ahiret hayatına tercih etmezlerdi.